Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radya Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hasan Sezai. <Gülüyor> Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragı Feradayı. Program yönetmeni Nihat Hancı. Senaryo Seni Arıcı. Bakanın adamları da bir bir Hasan Sezai Efendi'nin talebeleri arasına katlıyordu. Hey, evet, bu daha mı bizden sonu? Hasanoğlu yaman adammış ha. Ya. Bugün siyaset var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne olur, ne olur beni bırakın yapmıyor. Yapmıyor. Hadi seni ya? Bir daha tekrar et bakalım. Küfürü ağzına bırakım. Bir de kardeşimim var. Ne olur. Ne oğlum? <gülüyor> ne diyor ne diyor? <gülüyor> diyor ha? Ne diyor lan? Niye Ben, ben Mehmet etseydim katabolun adını kazanırdım ha. Geç. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim, aç bir şişe daha. <gülüyor> Göster dağların kızına nasıl hizmet edileceğini... ...öğret de alışsın. He? Merak etme. benim nasıl maharetli olduğumu bilirsin. Öğretirim ben ona. <gülüyor> Lan dağların ve bu diyarların hesabı benden sorunu da be. Benim bugün bayramım var... Herkes doyana kadar içsin. <gülüyor> İçin lan. İçin kendilikten geçin lan. <gülüyor> lan. Nedir bu başıma gelen? Ah benim bağrı Şimdi sen ne hal destek? <gülüyor> İşim <Gülüyor> de <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> var <Gülüyor> Beni unutular, kendilerinden geçtiler, hiç kesintiler. ...dereye doğru ciddi. Şu derinin kenarındaki ata bir bine değilse... ...inşallah bir daha yakalayamazlar benim. Selamun Aleyküm Ramazan kardeşim. Bakıyorum keyfine diyecek yok. Ben keyiflenmiyim de kim keyiflensin? Hocamı tanımadan önce... ...kasaboğlundan daha beter durumdaydım. Ah ah... ...derviş Yusuf'um. Geçmişimden utanıyorum. Nereden de aklıma geldi şimdi? Biraz neşelensem... ...biraz yüzüm gülse... ...bıçak gibi kesiyor neşemi. Yaptıklarım aklıma gelince... ...ah... Hocamın zıhırını almıştır. Hüzünlü kalbinin şifası orası. Eski günlerim aklıma gelince nasıl bir yumruk gibi hüzün çöküyorsa içime... ...hocamı hatırlayınca da, hocamı görünce de neşe ve sürur kaplıyor beni. Hadi dermiş. Bir gün hocamdan işitmiştim. Buyurdular ki... ...efendim... ...Kabe-i Muazzama ilk görüldüğü anda yapılan dua reddedilmez. Ve yine buyurdular ki... ...bir mümin bir mümini gördüğü zaman... ...karşılaştığı zaman yapılan dua reddolmaz. Çünkü müminin kalbi... ...Kabe'den daha üstündür. Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam gina etti. allah Teala kıymet verdi... Bütün müminlerin kıblesi oldu. Kalp Allah-u Teala'nın kudretiyle yaratılmıştır. Kalbin ne kadar kıymetli olduğunun en iyi vesikası şu hadisi şeriftir. Müminin kalbini kırmak, cahveyi yıkmaktan daha feladır. Allah'ın kalp kırmaktan birbiri korusun. Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. ...zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan... ...hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Afiyet olsun, kızım, teyzem. Zulüm faydar olmaz. hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin. Zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek, mazlum... Haklarını muhakkak alacaktır. Derviş Yusuf, bak, şu önümüzdeki yaşlı çok ağlıyor. Sorma kardeş, onun başına gelen düşman başına gelmesin. Kardeşlerim, bakın şeytan ne diyor? Ben insanı iki yerde küfre sokarım. Yani iki yerde kafir olmak, dinden çıkmak çok kolaydır. Biri öfke, diğeri ise şehvettur. Öfke anında kalp de kırılır. Fitne de çıkabilir. Öfke felakettir. Şehretse afettir. Allahü Teala hepimizi korusun. Komşularımızın acıları bizim acımızdır. En az onlar kadar üzülüyoruz. Müşteri olsun, yakında sevinecektir. Elhamdülillah. İçime sus etti Hasan Sezai. Elhamdülillah. nasuzmuşum be. Feci nerede? Ha? Yıldız. Feciye! Feciye! Bizim namı katapolu şurda herhalde. Hey, evet. hey evet İbrahim. Nasıl oldu? Ne oldu? Niye avuzu çıktı kadar bari. Sorma senin kardeş sorma. O o hani o şey. Ha, evet evet anladım. Kaçmış. Ortalıkta görünmüyor. Ne der sizler? İçinde diysek paraç olun res gibi yatın demedik ya. Kaçtım miskin adamlar kaçtım. Kaçırdınız bir kadını zapt edemedik. Bize ne derler sonra ha? Söyle katabomu kazma evinden kaçırmış mı desinler. Ahmet evet, Hanım, diğerlerin de tevzeni de kellelerini getirelim. Evet. ...kimseni üzüyormuş gösterelim ağamın. Bu tezi yok. Gidin ya onu ya da kendisini getirin. Yoksa bu dağlarda bir daha kimseye sözümüz geçmez. Seni mi bilirim? Her de bu işle vazifelisiniz. Hadi göreyim sizi. Sen Murat. Sen de hadi. Peki ağamın. Hemen gidiyorum. Onu bulacağız ağamın. Nereye saklanırsa saklansın bulacağız onu. Hadi aklı yaratlara. Hadi. <Gülüyor> Bakıyorum Nevale'yi düzmüşsünüz İbrahim kardeş. Nereye böyle? Bezneyi <gülüyor> iyi bulmayın. Ya yapma Selim. Biliyorsun günlerdir hep onu arıyoruz. Biraz dinlenmek hakkımız değil mi? Gidiyoruz anlarsın ya. Biraz dinleneceğiz de. <gülüyor> e peki içmek için onca yolu yürümeye ne lüzum var? Ya ne yapalım yani çarşının ortasında mı içelim? Tamam anlaşıldı. Hey bekleyin. Bekleyin de ben de geleyim. Gel ama aç kalırsın. Nevale herkese yetmez. Canım bir kişi fazla olmuş ne çıkar cimrilik etme. Peki peki. Hadi gel bakalım. Sağ ol İbrahim. Canım da çekmişti abi. Peki nereden gideceğiz? Dostan pazarının oradan. Ha iyi. iyi. Kestirme olur. Hadi gidelim. Eyvah. Bir bu eksikti. derin yolumuzu değiştirelim arkadaşlar. Hayrola ne oldu? Görmüyor musun Hasan Sezai? Dergahın kapısında oturuyor. Evet. Ne olacak? Ne var mı? ...içmeye gittiğimizi hemen anlar. Yok canım, nereden anlayacak? Şaraplar torbanın içinde, dışarıdan görülmez ki. Onun için evliya diyorlar. Duymadın mı? Ya yani, bırak bunları. Bir şey sorarlarsa bana bırakın. Ben idare ederim durumu. Peki, sen gidiyorsun. Benden söylemez. E, Selamun aleyküm efendi baba. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Ya e, aleyküm selam evlatlar. Nereye gidiyorsunuz? E, Kıra gidiyoruz. Biraz hava alacağız da. Ya, ya. Gidin evlatlarım, gidin. allah Teala'nın bizler için, insanlar için yarattığı bu ihtişamlı güzelliği seyredin, tefekkür edin. Düşünün, Yüce Allah bizim için neler yaratmış. Envai türlü meyveler, yiyecekler, içecekler. Renk renk, koku koku, tatlı, mayhoş, ekşi, acı, nice şerbetler. Ve çoğunu da helal kılmış. İçin. Helalinden için şükredin. Evet, torbalarınız da dolu. Şişelerde ne var evlatlarım? Onlarda şerbet var efendi baba. E, halis üzüm şerbeti. Peki peki öyle olsun evlatlar. Hadi güle güle gidelim. Çocuk biz nasıl da anladı torbalarda ne oldu? <gülüyor> Benim içime bir kurt düştü. Sanki boşuna söylemedi gibi. Yok daha neler. Şerbet dedik ya. Nasıl da inandı görmedin mi? Hadi hadi yorma kafanı daha fazla Yanıma aldığıma pişman etme beni Dedik bugün bir kaba yudum anlayalım <gülüyor> Ha şöyle yola <gülüyor> Ya şu etler kızarmadı mı hala Ne zamandır sofrayı kurduk bekliyoruz öyle Daha geliyorum az sabır Sabret biraz daha Sabahtan beri sadece ediyorum ben Arkadaş artık daha fazla duramam. Açıyorum bir şişe. Sen başta canım durduğun kabağı. E, niye geldik buraya içmek için değil mi? Öyleyse ne duruyoruz açalım şişeleri. Bu mereti şöyle içeceksin arkadaş. İçeceksin kafana ve. Ne bu ya? Ne, <gülüyor> ya? ne oldu niye bu, bu, bu şarap değil şerbet şerbet bu. Ne? Şerbet mi? Nasıl şerbet? Bak şerbet işte bildiğimiz üzüm şerbeti. Ama nasıl olur? Şarap yerine şerbet getirim, getirir, getirmiyorsun? Saçmalama. Şarapla şerbet ayıramaz mıyım ben? Yeni mi başladın bu işe? Çocuk muyum? Aman Allah. Böyle şey bu bir keramet? Evet hiç şüphem kalmadı. Keramet mi? Ne kerameti? Neler saçmalıyorsun? Hasan Cezayir'in kerameti. Vergihan önünden geçerken torbada ne olduğunu sormuştu ya bize. Sen de şerbet demiştin. Eee... İşte öyle olsun dediği için şaraplar şerbet oldu. Anladınmış mı şimdi? Ama nasıl olur? Hiçbir şarap durup dururken dönüşür mü? Allah isterse dönüşür İbrahim kardeş. İşte her şey burada. Gözlerimizin önünde değil mi? Ben bana hala bir şey anlayamadım. Ee, sen burada otur anlamaya çalış. Ben gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Hey hey dur dur beni bekle. <Gülüyor> Kafam biraz karıştı ama ben de seninle geleceğim. Hey hey biraz savaş ol. Ya, öyleyse çabuk ol. Tövbesiz geçen her saniyemize yazık, yazık. Hey, bu gelen Murat Bey. En çok, çok şükür sonunda gelirdi. Bakalım kasaba oğlan ne diyecek. Ne zamandan beri Türklerer diyorlar. <gülüyor> Esselamu aleyküm karındaşlar. Ooo ve aleyküm selam burada. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Oh dünya varmış. İki gündür at sırtındayım. İçim dışıma çıktı. Eee şöyle buzlu bir şerbetiniz vardır inşallah. Sen şerbeti da hemen reisin yanına git. Sabahtan beri seni bekliyor. Ya öfkeli mi? <gülüyor> öfkeli de laf mı? Hırsından deliye döndüm. İkide bir sizi sorup duruyor. Deme ya. ...yandık o zaman. Hadi bana müsaade. Neredesin bira çakal? Sabahtan beri yolunu gözleriz. Anı bekletmeye utanmıyor musun? Başta işte, Edirne'den gelirken biraz <gülüyor> köye uğradım da... ...bu yüzden biraz geciksin. Kimden izin aldım bir Ahmet Sana hemen gelesin diye haber göndermedik ki biz... ...biraz çoluk çocuğun yüzünü görelim dedik ağam. <gülüyor> Başlatma şimdi çoluk çocuğundan. Sana koş olup uç deyince kanatlanıp uçacaksın. Anladın mı? Anladım ağam. <gülüyor> Anlat bakalım. Şimdi nicedir Edirmen'in ahvali. Bulunuz mu Fevziye'yi? Henüz değil ama çok yaklaştık ağam. Galiba babasının evinde saklanıyor. Demek önce rezalete rağmen babası on evde aldı bir daha. Artık bize öylesi gerekmez. Gördüğünüz yerde bitirin işini. Acımayın sakın. Başsın ağam. ...sen onu teneşirde bil artık. Eee, aferin, aferin. Böyle olun işte. İşinizi zamanında yapılır. Başka ne var ne bakalım? Selim'den İbrahim'den bir haber var mı? Şey ya, e, ...Selim'le İbrahim... Eee, ...yani ne olmuş Selim'le İbrahim'e? E, güya tövbe edip... E, ...Hasan Sezai'nin dergahına talebe olmuşlar. <Gülüyor> Terk etmişler bizi. E, peki... E. Kim çölmüş akıllarını? Yoksa Hasan Sezai mi? Galiba Kulağıma geldiğine göre içmek için kıra götürdükleri şarabı şerbet haline getirmiş. Bizimkiler de bu kelameti görünce hemen dergaha koşup Hasan Sezai'nin ayağına düşmüşler. <gülüyor> hey canım olur mu öyle şey? Hiç şaraptan şerbet olur mu? Senin salaklar şarap yerine şerbet götürmüşlerdir kıra. Haklısın ha böyle olmalı. Biraz gözünü aç da adamlarına sahip çık be. Kurda kuça kaptırma. Bu cezayı Sezai'de kafamı kızdırmasın benim. Çekip alırım postunu altından. Şimdi sen hemen Elinliğe O kızı bulup öldürmeden sakın gözüme gözükme anladın mı? Hatta boğuna karşı gelmek ne demekmiş böyleyse. Öğrensinler Fakat hanım yoldan yeni geldim Çok yorgunum Hem atım da çatlayacaktı neredeyse Attan bol ne var burada Seç benimle atla git Sana gelince sen cezalısın İstirahat yok sana Yıkakırsın ben Aa, Unutma İbrahim'le Selim'e dokunma Başımıza iş çıkarmasınlar. Ne işleri varsa görsün Peki oğlum. Gidiyorum hemen yeter ki kızma sen ...çok ama sonunda buldum. Aferin. İyi iş becerdin. Bugün hiç dışarı çıkmadığına emin misin? Evet ağam. Nestan sabahtan beri nöbet bekliyordu burada. Gözümüzü bile kırpmadık ağam. İyi öyleyse. Şimdi burada durup kadının dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Bu işi başardık mı gerisi tamam. Kasab oğlunun bir numaralı adamları oluruz. Bu da bize yeter. <gülüyor> Bu da ya çıkmazsa... Şom, Şom ağzı. Hazır. Ev basamayız ya. Dua ederim de çıksın. Al, al bak bak. İki kişi çıktı evden. Birisi tepsi olmasın. Dur bakayım. Evet, evet. Ta kendisi. Nerede görsem tanırım onu. Tanırım. Bir erkek çocuk var ama. Mühim değil. Bir şamar patlatırız olur biter. Şimdi beni iyi dinleyin. Görür gibi yapalım. ...bizden şüphelenmesin. Ardına takılacağız tamam mı? Bir iyice yaklaşıp... Z外NO. ...hançer üşüstürerek bitireceğiz işini. Anladınız mı beni? Anladık tabii anladık. Hala öyleyse. Hadi beni ]esome. takip edin şimdi. Nasıl da kaygısın söylüyor? başına gelecekleri bir bilde. oğlunun yanından kaçmak ha. Canıyla ödeyecek bunu. <gülüyor>. Reis altına doğar bizi artık. ...ellerim kaçınmaya başladı. Ay aşkısı. Bir bu ne? eksikti. Ne oldu? Daha ne olsun? görünüyor musunuz? Karşıdan kolcular geliyor. Evet gördüm ağam. Biz de onlar uzaklaşınca bitiririz işimizi. Çöğür aptal? Sokağın bitimi çarşı. Hiçbir şey yapamayız. Ne acaba? Hıh! Şimdi yaktım yuvanı. Deneyim benim. ...yolcular uzaklaşır uzaklaşmaz hep birden... ...kötü kadına vurun... ...öldürün kahveyi diye bağıracağız... ...bir defa halkı kışkırttık mı... ...gerisi kolay... ...saş yağmur altında parçalanır... ...hadi göreyim sizi... olmadan yetişelim. Aman efendim attıkları taşlar size de isabet edebilir. Allah saklasın <gülüyor> yaralanı. korktursunuz. Korkma hiç bir şey olamaz. Bu tarafa gelmemiz boşuna değilmiş demek ki. Hikmetinden sual olmaz hocanın. Durun! Durun! Neler oluyor burada? Ne istiyorsunuz bu kadından? Suçu ne? Allah'tan korkun. Siz bu işe karışmayın. Bırakın da cezasını verelim. Yoksa karışmam. Tamam, tamam. Belki de bir sebebi var ama... ...ne yaptı bu kadın? Niçin kovalıyorsunuz onu? Bu ne biçim işte? Burası dağ başı mı? İsteyen canı sıkılanı kovalısın, dövsün, öldürsün öyle mi? Evet öyle. Sen işine bak. Onu bilmezsiniz. Kocasını terk etti. Kötü yola düştü. Kahvelik yapıyor. Daha sayayım mı? Herhalde yeterli sebeptir. Peki, peki. Bunları işlediğine dair şahidiniz var mı? Olmaz! Var tabii. Biz üçümüz kendi gözlerimizde gördük. Evet. Yetmez mi bu kadar şahit? Bu yetmez. Önce siz kimsiniz? Şahitliğiniz geçerli midir? Bunu ispat etmeniz lazım. Geç bir adam biriyseniz. Allah için söyler kızım. Söyledikleri doğru mu? Hayır. Hayır efendim Edirne'den İstanbul'a giderken Kazava oğlandığında keşkıya Kafiyle bize baskın yap? Nece Müslüman'ın kanına geldi Beni de kaldırdı Sonunda bir yolunu bulup Kaçtım yanında Edirne'ye babamın evine sığındım Bütün yaptığım budur Bunlar da onun adamları Suçsuzum ben Suçsuzum Peki Suçsuzum. Pek Suç artık Alayım. Sana inanıyorum Hadi şimdi evine git. Bir daha sakın yalnız başına asla dışarı çıkma. Anladın mı beni? Bir ceza. Allah'ın razı olsun. İşte gördünüz efendiler. Kadıncağız suçsuz. Hadi dağılın artık. Ellerinize dönün. Bu mübarek cuma günü ellerinizi bir masumun kanıyla kirletmeyin. Hem dünyanın neresinde görülmüştür? Bir insana suç isnat et. Cezasını kez. ...ve hükmünü de kendi aklınca yerine getir. İnsaf edin kardeşler. Allah'tan korkun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yani siz şimdi bize değil de şu kadına mı inanıyorsunuz efendi baba? Bu ne biçim Gördüklerime inanıyorum. Sizin şu zavallı halinize de acıyorum. Bir kadın suçludur diye... ...koca koca adamlar... ...taşlarla, sopalarla cezalandırmaya kalkıyor. Yazıklar olsun size. Bir de delikanlı olacaksınız. Hadi gidin işinize. Ya! Onu böyle kolay gelimizden alamazsınız. Müslümanlar, Müslümanlar. Kendinize gelin. Böyle daha hak yeraya bir kadının kanına girilir mi? Sizin de hanımlarınız, bacılarınız var. Birileri çıkıp onlara iftira etsen ne yaparsınız? Böyle peşlerinden koşup taş burada mı tutarsınız? Velidir ki bu kadın cahil gibi daha kaldırılmış olsa bile. Dinleyin. Allah-u Teala günahları ikiye ayırmıştır. Biri kendisiyle kul arasındaki günahlar, ikincisi kulların arasındaki günahlar. Bunlara kul hakları denir. Cenab-ı Hak kendisiyle kulu arasındaki günahı affedebilir veya cezalandırır. Bu Rabbimizin bileceği iştir. Ama kullar arasındaki günahlarda mutlaka adalet olacaktır. Yani ahirette helallaşmak mümkün değildir. ...orada kul hatlarından herkes hesaba çekilecektir. Yapmayın, etmeyin. Hem kendinizi hem de kadını yakmayın. Hadi efendiler, mübarek cuma namazı yaklaştı. Arzu eden bizimle gelsin, Selimiye'ye gidiyoruz. Siz de tövbe edin. Nereden çıktınız o adam? Elimizden kaçırdık kadını, kasaba oluna ne cevap vereceğiz ha? Elimizden altlar mı diyeceğiz? Henüz değil. Evini biliyoruz nasılsa. ...bir daha dışarı adımını atar atmaz... ...piş top alamandasına tutarız onu. Niye uğradığını anlayamaz. <gülüyor> ya bir daha dışarı çıkmazsa? Çıkar, çıkar merak etme. Dışarıya alıştı bir kere. Çıkmadan edemez. <gülüyor> Yoksa Kasab da... ...adamlarının da dillere destan... ...namushanı biter. Ne? Geç kalacaksınız diye korktum. Efendi çok korktum. Dur hanım dur dur. Ne bu hal ne oluyor ne var. Hayırdır inşallah seni korkutan nedir söyle. Sormayın. Ee, bugün ölümden kurtardığınız o kadıncağız var ya. Evet ne olmuş ona? Şu anda içeride. Karavan içinde baygın yatıyor. Zaman. Çok üzüldüm. Ya, demek buraya geldi. Ha? Halbuki biz ona demiştik. Biliyorum ki... efendi. Evine git demişsiniz. Fakat babası eve kabul etmemiş onu. Üstelik sille tokat dövüp sokağa atmış. Eee sonra? O da çaresiz kurtuluşu bize sığınmakta buldu. Ağlayarak her şeyi anlattı bana. Sonra da dayanamadı bayıldı zavallı. Bu ne iştir efendim? Hala baygın mı yatıyor? Ya evet. Korkuyorum. Bir şey olmasın garibi? Merak etme oğlum, merak etme. Ah yalan dünya. Yalan İçim dar çalandı efendi. Düşünüyorum da hanım. Evet efendi. Ne düşünüyorsun? Efendim? İnsanlar çok kısa olan bu dünya hayatında bir menfaat için olmadık şeyler yapıyorlar. Desinler, korksunlar. Her şey beni olsun. Peki bütün dünya onun olsa ne çıkar? Ha? Zavallı peşan olmuş. Bunların hiç mi anaları, bacıları, kızları yok? Efendi. Bir başkaları onlarınkine aynı şeyi yapsa dayanırlar mı acaba? Sorma hanım, sorma sorma. Gene de her şeyde bir hayır vardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Meta-ı Yani bütün dünya aldatıcı bez parçası gibiyiz işte. İnsanlar da boy boy, çip çip. Herkes bu şeyler yapıp ölecek. Peki ya sonrası? Ben sonrası Düşünen var mı hanım? Hı? Zalim olma, mazlum ol buyurmuş büyüklerimiz. Zalim olma. Allahu Teala bizi zalimlerden eylemesin efendim. Ya efendim, sonunda bu kapıya gelmek nasip olduğuna göre e, bir şey söyleyeceğim size. Ama evet. şey, e, ne tercüde ediyorsun oğlum? Şöyle bakayım, seni dinliyorum. E, e zavallının gidecek bir yeri yok. Ee, diyorum ki bir müddet burada. Benim yanımda kalsın. Ya yine o zalimlerin eline düşecek ya da dağlarda kurda kuşa yem olacak. <gülüyor> Çok iyi düşünmüşsün. Zaten sen söylemesiydin ben de bunu isteyecektim senden. Niasik bir odalar ona. İbadet ve faatlerle meşgul olsun. Tövbe istiğfarda bulunsun. İşlerinizde de size yardım etsin. <gülüyor> Allah sizden razı olsun. Efendim... ...müsaadenizle ben içeri geçeyim. Belki ayılmıştır. Müjdeyi vereyim de biraz rahatlasın zavallı. İçeri. Maalesef beceremedik ağam. Ne? Örpemediniz mi? Bire siz. ...hangi yüzle karşıma çıkıyorsun he? Eh, o kadını bulup öldürmeden... ...gözüme gözükme demedim mi ben sana? Dediniz, dediniz ağam. Eh, yoksa artık buyruklarımız dinlenmez mi oldu ha? Bir kadının sözümüz geçmezse... ...bizi kim sayar? Kime laf anlatırız be? Estağfurullah ağam. Buyruklarınız başımızdur he. Fakat ne yazık ki şansımız yaver gitmedi. Tam kadını öldürecekken... ...kolcular çıktı önümüze. Onları atlatıp halkı da kışkırtarak taşlamaya başladık. ...tam kafasını ezmek üzereydik ki... ...bu sefer Hasan Sezai yetişti imdadına... ...halka nasihat ederek kurtardı onu... ...ne yapabilirdik ki ya ağam... ...demek Hasan Sezai ağam... ...bu adam iki dirişlerimize... ...burunu fokuyor... ...önce Selim'e iyi bir ...şimdi de Fevzi'ye... ...buralar benden sorular... ...anladınız mı? Hasan Sezai'den değil... ...yalnız bununla kalsa iyi ağam... ...duyduğumuza göre kadını dergahına kabul etmiş. Ne? Ne yaptı ha? Bu adam çıldırmış desene. Galiba belasını ağrıyor. Yani... Her neyse. Gel bakalım. <Gülüyor> Dinlendin mi iyice? Sayenizde deliksiz bir uyku çektim <Gülüyor> ha. İyi <Gülüyor> ...çıkmaya hazırsın değil mi? Hazırım ağam. Bak o zaman kulaklarını aç ve beni iyi Dergahı basıp kadını kaçırmak işten bile değil. Fakat bu sıralar Edirne'ye giremem. Oh, öyle bir intikam alacağım ki o Hasan Fezavi'den... Hı. ...yedi ikiyime destan olacak. Görecek bakalım bizden kaçan bir kadını saklamak nasıl olur? Şimdi... Edemeye varır varmaz adamlarını takla. Her yerde dolaşıp Hasan Fezai'nin tevziyeyi koyduğunu yayın. Ne kadar çamur varsa atın sakınmayın. mıyım. Yapışmazsa bile bizi kalır demişler. Tamam mı? Tamam ağam. Tam bize göre bir iş. <gülüyor> hadi hadi hadi göreyim sizi. <gülüyor> Bu işi tam yap. Mücafatı da bizden. Bize güven ağam. Artık yüzünü kara çıkarmayacağız. ...bülürsün bizi. Hadi söyle <gülüyor> şey hemen Burada daha fazla eğlenme. Hadi göreyim seni. Namımıza nam kat. Tamam ağam. Gidiyorum. İyi haberlerle geleceğim. Herkes kasaba oğlundan bahsedecek. Namın her tarafı kaplayacak ağam. <gülüyor> Beni affedin efendim. Daha önce de azetmiştim. Babamın vasiyeti var... E, Size yüzdeni biliyorum ama. No, hayır kardeşim hayır. Biz hiçbir zaman üzülmedik. Her şey nasip meselesi. Şikayet etmekte, şikayet olunmakta hoş bir şey değil Ramazan. E, estağfurullah efendim. Sohbetlerimizden mahrum kaldık ama şiirlerimizde şad olmak isteriz. Ama biz kim şiir söylemek kim? Estağfurullah efendim. Ne Mardım... şey istiyorsun peki? Hay hay. Ramazan komşumuzun hatırını kıramayız değil mi derviş Yusuf? kalktasınız hocam. Dost bağının gülü oldu külşade. Bülbülüz ol güle figane geldik. Yari elinden içmişiz vade. Anın için bunda mesdane geldik. Dost ellerine ederken seyran bunda uğrayıp olmuşuz mihman. Cismimiz bunda, canımız onda, Gelherimizin aslı ol kanda. Sezai Şimdi biz bu dükkanda biraz eğlenip Seyran'a geldik. Allah razı olsun efendim. Bizim ne <gülüyor> Evet, evet. Çok güzeldi ama o kadın için değmez. Kadın mı? Hangi kadın için? Ne kadını? Canım <gülüyor> hangi kadın olacak? Derken kadın için tabii. <gülüyor> Neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Tövbe, tövbe. Ben ben herkesin söylediğini söylüyorum. Bütün Edirne bununla çalkalanıyor. Duymadınız mı? Bunu bilmeyen mi var şimdi Ramazan Usta? Sus böyle haddini bil. Çabuk defol buradan. Yoksa bir kaza ha, çıkacak elimden. Ol, Yusuf Ramazan sakin olun celaylenmeyin. Tövbe tövbe. Ama efendim neler söyledi duydunuz? Edirksizin yaptığına bakın. Eh. Bize müsaade Ramazan Usta artık kalkalım. Aa, hiç olur mu efendim? E, Biz şerimetimizi bile içmediniz. Verhudar ol, verhudar ol. içmiş gibi olduk. E, efendim, e, çok üzüldünüz. Affedin. Biz elhamdülillah çok neşeliyiz. Çünkü imanlı olmakla, ehli sünnet itikadında olmakla şereflendik. Ne yazık ki bir İslam alemini, ehli sünnet bir Allah dostunu tanımış olsaydı, peşin hükümlü olmazdı. Ehl-i sünnet alimlerini tanımakla tanımamak arasındaki fark... ...ama ile yani körle gözü açık arasındaki fark gibidir. Bizim için üzmeyin kendinizi. Hadi. Hadi Allah'a Ha o adama da kızmayın sakın. Üzülmemek elde mi efendim? E, güle güle. E, yine buyurunuz efendim. ...kirme hep böyle mi düşünür? Ramazan efendi üzmemek için... ...her ne kadar da neşeli göründümse de... ...kafamı da kulçalamıyor değil. Şey, ne yazık ki doğru efendim. Ya. Peki niçin bana söylemediniz? Niye sakladınız benden? Ahişte yorucam. Üzülmenizi istemedik. Yok yok Kendimiz için üzülmezdik derviş Yusuf. Sizler için üzülürdük. Bize sığınan o zavallı kadın için üzülürdük. Sonra, sonra bütün Edirne için zürdük. Edirne için ne? Evet, derviş Hüsuf, Edirne için. Zira mazlumların da duası asla reddolulmaz, Allah korusun. Ne yapmamızı istersiniz hocam? Bu fitneyi çıkaranlara bulup cezalarını verelim Hayır, hayır, hayır. Sizin sadece sabretmenizi istiyorum. Bir kardeşlerimize de çok muhabbet etmemiz lazım. Yani onları sevmeseler meselelerde sevmemiz lazımdır. Din kardeşine karşı kim ve nefret besleyen insanlar, bahtsız insanlardır. Talihsiz insanlardır. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kelimeyi tevhid getiren, Kelimeyi şehadet getiren kullar benim kullarımdır. Bana iman ederler. Onlar dostumdur diyor cenabı ı Bella. Hiç Allah dostlarına kızdın mı? Bırakın siz Müslümanları, kafirleri dahi, hiç kimseyi incitmeye, kırmaya, kötülemeye mezun değiliz. İzinli de değiliz. Affedersiniz hocam. İşte ah dediğim böyle olur. Rüzgarla yarışmalı, rüzgarla. Yaşar Murat. Tam istediğimi getirmişsin. Edirne'nin en iyi atı bu ağa. Bir <gülüyor> kucak altın istedi. <gülüyor> ben de anlatsın ya... ...kasaboğlu ağama yakışanı yaptım. Ne dedin, ne dedin dedim... ...adamın ayaklarının bağa çözüldü. <gülüyor> e senin ismini de söyleyince... <gülüyor> ...iştisi <bitsin> tabii. <gülüyor> Aferin lan! Aferin sana! <gülüyor> ee, Kasaboğluna da... ...böylesi yakışır. Bu sefer turnayı tam gözünden vurdun... <gülüyor> Aferin sana mı? Öbür iş ne oldu? Anlat bakayım. O da tamamdır ağam. Bir rezil ettik ki Hasan Sedai'yi sorma. <gülüyor> Kimsenin yüzüne bakamaz artık. <gülüyor> <gülüyor> ya nasılmış kurduğun düzen. Biz adamı böyle yaparız işte. Anasından doğduna pişman ederiz. Hadi kurtarsın temize çıkarsın bakayım. Kendini görelim. Ne diyorsun ağam? Namını beş paralık ettik. Sokağa bile çıkamıyor. Evliyalığına falan inanan da kalmadı. Peki kadını ne yaptı? Attı mı dışarı? Ne gezer ağam? Hala orada barınıyor Fevziye. Demek öyle. Hala akıllanmamış anlaşılan. Ben ona bir iş edeyim de görsün bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Al şu geyik boynuzunu. İyi tut. Geyik boynuzu mu? <gülüyor> Ne olacak bu ağam? Bunu götür doğru Hasan Sezai dergahının kapısına alsın. Böylece ne mal olduğu iyice ortaya çıksın. Hadi sallanma düş yola hadi. Sağ olacağız da canım. Gidin oğlum işte. Güle güle güle güle. <gülüyor> Efendim vakit tamam galiba. Elten okuyayım mı? Yusuf. Sen de gördün mü? ...kapıya bir şeyler asmışlar galiba. Kapıya mı? O, evet hocam. Tuaf bir şey var orada. Gel yakından bakalım. Bakalım hocam. Fesuphanallah. Fesuphanallah. Bu da ne böyle? Şu, şey... ...bu bir geyip oynuyoruz efendim. Allah Allah. Allah Allah. Kim astı bunu buraya acaba? Galiba... ...sitnecilerin son marifeti bu. Akıllarınca bize edilmeye rezil edecekler. Anlamıyorum hocam... ...insanlar nasıl bu kadar kötü olabilirler? Ne istiyorlar bizden? <gülüyor> Üzülme elladım Sabır. Sabır. allah Teala hakimdir. Her yaptığı hikmetlidir. Zira biz her şeyi Allah için yapıyoruz. Birisinin şanı şöhretini arttırmak için değil... Müşrifler de sevgili peygamberimizi çok üzdüler. Secde edeceği yere deve işlemesi koydular. Sonları ne oldu bir düşünsene. Biliyorum efendim. Ama bazen kendime hakim olamıyor. İzin verirseniz bu çirkin hareketi yapanı bulur haddini bildiriyor. Zaten İbrahim ve Selim ufak bir işaret... Bakın böyle söyleme. Tövbe et. Hazret günü her şeye aşikar ortaya getirilecektir. İşte dünyadan getirdiklerim. Buyur sen de bak. Beğeniyorsan kabul. Ama senin bile beğenmediklerini ben nasıl kabul edeyim diye Cenabı Hak buyuracak. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam ne yaparsanız yapın arkasından tövbe edin buyuruyor. Tövbe ederim. Tövbe ederim. Tövbe ettim efendim. Peki bu boynuzu ne yapayım? İndirip içeri götürür. Uygun biri yeriz akla. Bir gün lazım olacak bize. Ha, sonra da minareye çıkacağız noku. Peki efendim. Hı. Yusuf, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun şöyle oturun. Hı hı. Kitap mı okuyorsun Şey. Hocamızın şiirlerini bir defteri yazmıştım da... ...bir defa daha gözden geçireyim dedim. Senden bir şey isteyeceğim Yusuf. Bize yardım eder misin? Ederim tabii. Ne yapmamı istiyorsunuz? Arkadaşlarla oturup konuştuk. Sonunda şu kanı hata vardık. O kadın dergahımıza geleli beri... ...ne rahatımız kaldı ne de huzurumuz. Her taraf fitneye bu oldu. Bu boynuz da iyice bardağı taşırdı. Hocamıza söyleyelim de onu buradan defetsin. E. Benden ne istiyorsunuz? Sen hepimizin büyüğüysün. Başımıza geçti huzuruna çıkalım. Diyeceğimizi bilelim. Hem kişilerimizi anlatalım. Madem ki beni büyük kabul ettiniz... fakat size tavsiyem şu. Lütfen böyle bir işe kalkışmayın... ...oturup oturdunuz yerde. Hocamız bunların ne manaya geldiğini... ...bilmiyor mu? Sen, sen ne biçim talebesin? Neden ama yanlış mı düşündük? Yapacağınız en büyük yanlışlık... Hocamızı kırmak olur Allah korusun. Bir talebenin Allah adamı olan hocasının gözünden düşmesi yedi kat gökten düşmesinden daha beterdir. Yedi kat gökten düşen ne olur? En fazla parçalanır, ölür. Halbuki bir Allah adamının gözünden düşmek Allah korusun insanı cehenneme götürür. Bu davranışlarınızda onu daha çok üzersiniz kardeşler. Sokaktakiler hocamızı tanımadıkları için onu üzüyorlar. Biz de sokaktakiler gibi yaparsak... ...esas o zaman üzülür hocamız. Bizler de hocamızın kalbini kırdığımız için... ...bir daha iflah olamayız. Aklınızı başınıza toplayın. Allah aşkına büyükler ne yapacaklarını... ...bizden mi öğrenecekler? Onlara ders vermek, yol göstermek bizim haddimiz mi? Seni büyük bildik danışlık Yusuf kardeş. Yoksa biz sensiz de çıkarız hocamızın yanına. Hadi yürü İbrahim. Durun. Tamam. Gitmeyin. Sonra perişan olacaksın. da ne varsa o olur. Sen üzülme Yusuf kardeş. Girin, kapı açık Müsaade var mı efendim Bir maruzatımız vardı da buyurun, buyurun buyurun buyurun sizi dinliyorum Hocam Malumunuz her taraf fitne kaynıyor Bunun tek sebebi de dergahımıza sığınan o kadın Ne olur onu buradan gönderin de bitsin bu çizim ...zira daha fazla üzülmenize dayanamayacağız. Ne oluyor bana? Çıldıracakmışım gibi her tarafım kaşınmaya başladı. Allah Allah. Peki nereye gönderelim onu? Kaçıp geldiği yer mi? Şey, hayır hocam. Bırakalım da nereye isterse oraya gitsin. Kaşınca dayanılacak gibi değil ne oluyor? Bu kapıdan çıkar çıkmaz başına neler gelebileceğini hiç düşündün mü? Neyse. Kim bilir belki de hiçbir şey olmaz. Bilmem ne yapsam ki? Ben söyleyeyim size evlat. İbadet ve taatten başka bir şey düşünmeyen bir kardeşinizi bu kanlı sırtlanların önüne mi atalım istiyorsunuz? O bu kapıdan çıkar çıkmaz katledilince bu vebal kimin olacak bir düşünün bakayım. Hı? Evet canlar siz de çok iyi bilirsiniz ki bu kapıdan tövbeyle girenin daha önce ne işlediğine bakılmaz. Ve bir defa girdi de... ...canı, ırzı bizlere emanettir. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hı? Burası çare kapısıdır. Çaresizlik kapısı değil. Bu kapı son kapıdır. Bundan sonrası perişanlıktır. Ateştir. Anladık bir Hala. Öyleyse şimdi varın, yücrenize çekilin. Tekrar tövbe etmeyi de unutmayın sakın. Efendim bari izin verin de fitneci başının kellesini getirelim size. Zira kim olduğunu iyi biliyoruz. O da bizi bilir. Kaşıntı deli edecek mi? Sabredin, sabredin biraz daha. Pek yakında kelleleri değil ama kendileri gelecek bize. Şunu çok iyi bilmek lazımdır. İnsan bir gemiye binmeden evvel karar vermekte serbesttir. Bir başka gemiye binersin. Başka kayığa binersin. O senin iradine kalmıştır. Ama bindikten sonra ise serbest değilsin. Yani insan bir Allah adamına kavuştuktan sonra nefsine göre hareket ederse sıkıntı verir. Asıl müşkül budur. Evet herhalde maksat anlaşıldı canlar... <Gülüyor> Demek boynuzu hemen indirdi ha <Gülüyor> Öyle ağam Sabahleyin bir de baktık ki Yerinde yerler esiyor <Gülüyor> <Gülüyor> Canım indirmeyip de ne yapacaktı Öyle bırakamazdı ya Halktan <Gülüyor> kimse görmedi mi boynuzu Görmez olur mu ağam Çevredeki herkes gördü. Konuşuyorlardı da. Herhalde ne manaya geldiklerini anlamışlardır. <gülüyor> Peki başka ne yaptılar ha? Ne yaptılar? Ne yapacaklar? <gülüyor> Karınlarını tuta tuta gülüyorlar. Aferin ben Murat. <gülüyor> İyi iş becerdin ha. İyice şepaze ettik adamı. Bu ders ona yeter. Buna rağmen o kadını bırakmasa yapacağımı bilirim ben. Bana boşuna kasaba dememişler. Ben adamı koyun gibi keserim ha. Kesersin ağam. Sana... Biz hazırız. Ne dedin ne yapmadık? Yeter ki sen kızma. Ağam. Bir iki de bir hatat ne Kaşıntımı sorma. Ağam. Bana bak, yoksa uyuz mu oldu ha? Bana bak, hadi, hadi çekin çekin kaşıntından çekin. Bilmiyorum ağam. İki gündür öldüm kaşıntıdan. Her tarafım yara içinde. Edirne'de birçok insan kaşıntıdan ne yapacağını bilmiyor. Millet yanıyor ağam. Aman aman aman bizden uzak dur. Bizi de uydur edersin. Hadi hadi hadi. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyur baba. Burası Gülçen'i derdi mı? Evet baba. Birini mi aradın? <gülüyor> Beni tanımadım. Ah, siz misiniz senin kardeşim? Başlayayım. Bu kılıkta görünce <gülüyor> ziyan Hadi sen de kılık değiştirerek yanımıza gelen. Bir yere gideceğiz. Hocamızın emri. <gülüyor> Peki, tamam. Ne o? Kaşıntıların geçmişe benziyor. <gülüyor> Elhamdülillah. Ya sorma Yusuf kardeş. Hedefsizliğimizin cezasını çektik. Lakin hocam himmet etti. O geyik boynuzundan yaralarımıza sürdü. Gördüğün gibi hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah başımızdan eksik eylemesin. Hocamıza kim dil uzattıysa bu hastalığa yakalandı. Öyle söyleme. Yani biz hocamıza dil mi uzattık Allah korusun? Fakat... Şey... Doğru doğru. Hatalı davran. Hatalı. Herkes. Ben de hazırlanmalıyım. Hocamız merak eder şimdi. Bir an önce ahaliye haber verelim. Bağışlayın hocam. Ee, Selim kardeşimize ahaliyi haberdar ettik. Hakkınızda suizan edenler aynı illetten buzdariklerdi. Ama bunun niçin yaptığınızı anlıyor. Bize kan kuşturan onlar değil mi? Bırakalım çeksinler cezasını. Duygularını anlıyorum evladım. Fakat onların ıstıraplarından zevk almak bize yakışmaz. Herkese merhamet etmeliyiz. Bize iyilik edenlere olduğu gibi... ...kötülük edenlere de iyilik etmeliyiz. Yoksa onlardan ne farkımız kalır? Haklısınız efendim. Birden hislerime kapıldım. Evladım daha çok gençsin. Hadi, hadi adımlarını sıklaştır der. Bir an evvel dergaha var. Yapacak çok işimiz var. Çok mesuliyet altındayız. Her anımız, her dakikamız, her günümüz imtihandır. İmtihanı kazanmak en büyük saadettir. Kaybetmek de en büyük felaket. Allah korusun. Bizi de böyle imtihan ediyor Yüce Mevlam. Mühim olan sabretmek ve iman ile huzur-u varmaktır Yusuf. Derviş Yusuf... ...canlara söyle de boynuzunu kazıma eşini hızlandırsın her. Dergahın önü ana baba gününe Söyledim hocam... ...tam beş kişi bu işlemi kuruluyor. Görüyor musun evet. evladım... ...verdiğimiz tozdan alanlar nasıl da sevinerek gidiyor. İnsanların sıkıntılarına, dertlerine çare olmak... ...ne büyük saadet. Hamdolsun. Allah-u Teala bize insanlara yardım etmeyi nasip etti. Öç almayı değil... Bu ne büyük bir nimettir düşünsene derviş. Elhamdülillah çok şükürler olsun. İnsanların kapımıza gelmelerinden, şifa bulmalarından, zerre kadar kendine pay çıkaranlardan olmaktan korkuyorum derviş. Biz melek değil insanız. Tövbe etmeye mahkum ve mecburuz. Binaenaleyh her an tövbe etmeyi, her an Allahü Teala'yı hatırlamayı Allah nasip etsin. Amin, amin. her an Allahü Tealayı hatırlamanın çaresi İslamiyetle meşgul olmak insanlara yemek yedirmek insanlara selam vermek insanların sıkıntılarını gidermek Velhasıl Müslüman gibi yaşamak. böyle olunca her an Allah'ü Teala hatırlanır hatırlayan da günah işlemekten korkar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah işle ateşe dayanacağın kadar buyuruyor. Efendim biraz ısıtılmış sıcak suyla bile elimizi yıkayamıyoruz. Dayanamıyoruz. Dayanamayız dervişi. Dayanamayız. Allah yakmasın. Ne olur biraz kendimize merhamet etsek. Çoluk çocuğumuza merhamet etsek. Onlara merhamet ateşten korumak demektir. Yoksa onlara elbise almak ...yemek yedirmek değildir. Çoluk çocuğa merhamet... ...dinini öğretmek ve yaşamakla olur. Merhamet dervişim, merhamet. Efendim, üzgünsünüz Yoruldunuz. Biraz istirahat etsiniz. Öyle düşünmeyin Yaralı olanlara bakın. Acıları ne kadar çabuk dinerse... ...bizler de o kadar mutlu oluruz. Hocam, kalabalık da gittikçe çoğalıyor. ...böyle giderse bu geyik boynuzu yetmeyecek... ...ne yapsak ki? Yeter, yeter... ...yeter merak etme... ...sen canlara bir daha söyle de... ...boynuzu kazımaya devam etsinler... ...hiç kimse boş dönmesin... ...hocamız bize vermeye öğretti... ...siz de... ...derviş Yusuf... ...siz de seve seve ihtiyacı olanlara veriniz... ...kazanç budur... ...siz de sizden sonrakilere söyleyeyim... Onlar da alanlardan değil... ...verenlerden olsun. Baş üstüne söyleyeceğim. Sonra da yüksekçe bir yere çık da... ...yeterli tozumuz olduğunu söyle halka. Merak etmesinler. Üzülmesinler. Yerse kapılmasınlar. Peki efendim. İbrahim, İbrahim siz misiniz? Ooo kimleri görüyorum. Bütün çete burada. Alçaklar Yapmadığınız kötülük kalmadı Hangi yüzde buraya geldiniz Sevim, Sen eski arkadaşımızsın Ne olursa senden olur Hocanıza söyle de bizi affetsin ne olur O tozdan bize de versin Yoksa helak olacağız Kasaba da çok direndi İnat etti ama o bile geldi İki büklü O namlı şanlı kasaba Ne haliniz varsa görün ben karışmam <gülüyor> Sizi görmek istemiyorum Dur nereye gidiyorsun dinle Bak, Ne söyleyeceğim İbrahim... ...İbrahim... ...Fahri sen dinle bizi... ...biz ettik siz etmeyin... ...ne olur tozdan bize derim ...ne olur elinize ayağınıza düştük... ...başka çaremiz kalmadı... ...bana kalsa size tırnak bile vermem ama... ...hocamıza bir sorayım... ...bekleyin beni burada... ...işte bunlar efendim... ...meşhur Kasaboğlu çeketi karşımızda... ...namlı şanlı Kasaboğlu... ...herkesin korkulu rüyası... ...Kasaboğlu... Selim kardeşim öyle söyleme... ...kalplerini kıracaksın... ...Kasaboğlu hanginiz? Lütfen oturun... ...lütfen... ...ıstırham ederim... ...Kasaboğlu... ...benim efendim... ...Kasaboğlu... ...hoş geldiniz... Allah şifa versin hem yaralarınıza... ...hem de kalbinize. Ne diyeceğini bilemiyorum efendim. Bizim dışımız gibi... ...içimiz de hasta. geçti de olsa anladın galiba. Bak kardeşim... ...bizi bütün mahlukatı... allah Teala yarattı. Bizim nasıl rahat edeceğimizi... ...dünya ve ahirette... ...nasıl mesut olacağımızı... ...ancak o bilir. Bunun için... ...insanlara Kur'an-ı Kerim gönderdi. Peygamberler gönderdi. Evliyalar gönderdi. Yani kalbi tedavi edecek... ...hekimler gönderdi ki... insanlara tedavi etsin. Her derdin bir ilacı vardır. Mühim olan aramak. Mühim olan. Biz de derdimize... ...derman aramaya geldik efendim. Nefsini yenen... ...tabibe giden de inşallah şifa bulur. Güldüm kara, kalbim hasta. allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de kalpleri hasta olarak yarattım buyuruyor. Nasıl tedavi olacağını da bildirmiş. Sen tedavi olmazsan, suç kimin olur? Kaşınıyorsun, başın ağrıyor. Hemen bir tabibe koşuyorsun. Ya kalbinizi, ya kalbinizi niçin ihmal ediyorsunuz? Mescitlere gitmeyen, Kur'an-ı Kerim okumayan, ilim öğrenmeyen kalp hastalığıyla ölürse suç kimin? Bu tedaviye çok engeller var. Bir tanesi nefsimiz. Nefis çok faydalı şeylere mani olur. Daha şöyle ben. Ben ettim, siz etmeyin. Bilemedim. Halbuki şimdi gördüm ki siz çok büyük bir insansınız. Haşa! Haşa! Büyüklük Allah'a mahsustur. Bir Allah dostu buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın kıymet verdiği kimse aziz olur. Allah-u Teala'nın kıymet vermediğini hiç kimse aziz edemez. Müslümanın bir hedefi olmalıdır. Hayvanların gayesi hedefi yoktur. Gayesiz insan hayvan derecesine düşer. Gayesiz yaşayan sıkıntıya düşer. İnanan, giyinin emirlerini yerine getiren bunalıma düşmez. Çünkü İslamiyet'te her derdin çaresi vardır. Çaresizlik yoktur. Dolayısıyla bunalım da olmaz. Bunları affedin beni. Pişmanım. Çok pişmanım çok güldüm yaptım çok <gülüyor> hepsine de pişman oldum pişman oldum pişmanlık çok bir, bir nimettir kardeşlerim Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadet Müslümanların birbirlerini sevmesidir kamil iman sahibi olmak için altı şarttan başka iki esas daha vardır birisi Ölmeden önce inanmaktır. Gözden perde kalkmadan evvel, hakikat görünmeden evvel, Allah'a ve peygambere inanmaktır. Nitekim, Firavun da boğulacağı zaman, Allahü Teala gözünden perdeyi kaldırdı. Firavun baktı ki, her şey tamam. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Fakat, fakat iş işten geçmişti. O gördüğüne inandığı Musa Aleyhisselamın dediğine değil, bunun için bu geçerli olmadı. Çünkü iman kaybadır. İkincisi, bu dufilah kubbefilaktır. Yani Müslüman olanı sevmek, olmayanı sevmemektir. Bir Müslüman bir Müslümanı Müslüman olduğu için sevmezse Müslüman olamaz. Bir Müslümanın bir Müslümanı çekiştirmesi... ...onun aleyhinde bulunması olacak iş değildir. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Ömrümü boş işlerle geçirdim. Benden korksunlar diye yapmadığım kalmadı. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun geçen ömrüme. Bundan sonra dergahımıza gelin, sohbet halkamızda size de yer açarız. Samimi tövbe nimettir. Geç de olsa herkese nasip olmaz. Allah sizden razı olsun efendim. Allah razı olsun. Kimin üzerinde hakkı varsa, hüksünün fazlasıyla ödeyeceğim. Ve ziyanından da özür dilerim. ...bir kese altına ona verin. Beni affet. <gülüyor> Selim evladım... ...tozdan istedikleri kadar ver. Sonra da... ...önlerine geç rehber olsun. İnsanlardan zarar gelebilir. Çünkü... ...dostları pek yoktur bunların. Nasıl ki... ...Fevziye'yi onların elinden Allah rızası için... ...himah ettiysek... ...şimdi de bunları... ...bu tövbe etmiş din kardeşlerimizi... ...zarar verebileceklerin şerrinden ima edeceğiz. Ta ölünceye kadar... ...bizim vazifemiz de işte budur. Taşlaşmış kalpleri bile sabrı, merhameti, ihlası sayesinde yumuşatan... ...Hasan Sezai Hazretleri... ...1738 sinesinde Edirne'de hakkın rahmetine kavuştu. Vefatlarından birkaç saat önce, aşk yolunda canını kurban eden, şüphesiz ol vasılı Yezdan olur. Gülşeniden bir kadeh nuş eyleyen, ey Sezai, Nail-i Canan olur. Deyip, öleceğini dostlarına bildirerek keramet göstermiştir. TGRT sondu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.